illa ala din. Ancak din e, e, üzerine bunu yaparlar. Hı. Ve bil cümleti e, cümle ile Ve ah bil cümleti ne demek? Genel Yani sonuç olaraktan, sonuç itibari ile <gülüyor> genel olarak فهم احسن nasi اخلاقا فهم onlar احسن الناس insanların en e, güzelleridir. اخلاقا ahlak bakımından و احرسهم و احرسهم و احرسهم en hırslılarıdır ala zekati nefisihim nefislerinin zekatını vermekte erişlerdir bitaatillah teala Allah'a itaat ile Allah'a itaat ile nefislerinin zekatının yani temizlenmesini e, noktasında en hassas olan insanlar kimlerdir onlardır evet ve sauhum ufukan ufukları en geniş olanlardır ve abaduhum nazara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 ''Fa kad biz bildik enne salfe'' ''hum a'lemune'' ''hum'' ''kitapla amel edenlerdir'' ''el-mute-muttemessikune'' ''bisünneti'' ''ve sünnete sarılanlardır'' ''edem o zaman'' ''fes-selef-selef'' ''hum'' ''ehri sünneti'' ''ell-lezîne'u umar Kastettiği, Peygamberimizin kastettiği diyedir. Kastettiği, e, ne, Nebi sağ onları kastettiği ve sünneti... Yok, İzen o zaman fes selef, -selef hum ehl sünneti. Onlar ehli sünnettir. Hangi ehl sünnet? Ellezine o kimseler ki anâhumu'l-nebiyyû. Peygamberimizin kastettikleri. Nerede kastettiği? Ma ana aleyhi li yevme ve ashabi diye Fırkay-i Naciye'de kastettikleri nedir? Onlardır, evet. Ve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 Allah Celle'nin hiçbir şeye karışması diye bir şey söz konusu, insan kendi seçer, kendi yapar, kendi eder gibi bir mantıkları var. Evet, Mu'tezile? Kim bunlar? Mu'tezile, Vasıl ibni Ata, Hasan-i Basri'nin öğrencisi, selefe tabi olmuş olan bir adam. Daha sonra bu büyük günah işleyen insanların durumu vesaire gibi meselelerle ne yapmış? Hasan-i Basri'den ayrılmış.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 min ehl bida'in bidat ehli olanlardandır <gülüyor> min me selekû ve min me selekû onların mesleki üzerinde yollar üzerinde gidenlerdir evet fesünnetu sünnet hune burada tukabilül bidatı bidatın zıddır bida bida sünnet burada şeyin karşıtıdır. öyle değil mi? Ee, bidatın karşıtıdır. evet vel cemaat cema cema ise tukabilül